Önce baştan çok iyi hazırlanmamış bir konuşma yapacağım için özür dileyim. Özellikle böyle bir e, konuşma çerçevesi içerisinde benden önceki konuşmalarda daha iyi ulanan, onlarda daha fazla kavramsal bir konuşma yapabilmiş olmayı tercih ederdim. Malum, gerek, malum hayatta falan gibi gerekçelerle bunu ma maalesef yapamadım. Ee, konuşma aslında birbirine çok e, değerlenmiş diyebileceğimiz üç ayrı bölümden oluşacak. Önce şu psikomitoloji kavramı üzerinde biraz durmaya çalışacağım. Ancak ondan sonra bit meselesine gireceğiz. Üveyliğinde hem dinamiği hem bizim için bizim önümüze getirdiği etik ve politik sorunlar üzerinde durmaya çalışacağım. Ama madem e, Önce şu psikoloji meselesiyle başlayalım. Şimdi ikisinin bir araya gelmesinde bir e, terimi icat eden arkadaşlar da emin kast ettikleri bir gerilim var daha baştan değil mi psikoloji? Hele benim öğrenci olduğumda da herhalde bilimsel olma iddiasında olan bir e, disiplitti. Ben gençliğimde ilk temayüz etmene pahalı olma olan şeylerden ve çok iyi pahalı çağrıdır. Sınıfın en ifade şartlarını yani ben. Yani o kadar bilimseldik. Ve bilimsel dünya görüşü, akılcılık, aydınlanma düşüncesi, hangi adla anlarsanız zaman kendisini tam da nite mitosa karşı e, konumlandırmış. Ona karşı bir zafer olarak kendisini takdim eden bir düşünce olarak, tarihsel olarak kendisini böyle sunmuş ve yani güncel hayatta da sık sık bu karşılıklı değişik algılandırmalarla da olsa karşımıza çıktığını görüyoruz. Şimdi mit, din falan gibi elimleme başvurarak nedir bu? Bunun karşılığın içeriği nedir diye kavramsal bir tanım vermeye yani olursam olursa, yani buradan büyük bir ihtimalle kabul etmeden çıkamayız. Zaten tanımın ötesine de büyük bir ihtimalle fazla geçerim. Ama madem her şey hikaye, ben de son yıllarda en sevdiğim e, rollerinden birini görüneceğim, masallı tezaharını alacağım. Ee, bu ikisi bir araya nasıl geldi, bu karışıklık nasıl kuruldu? Hani orijinal anı, ilk anı demek belki iddialı olacak ama ilk anı diye anılmaya hak eden noktalardan birinin hikayesi anlayacak. Işte. Yani bilimle aydınlanma düşüncesiyle, akılcılıkla mitosun karşı karşıya gelip ile açıkça adını koyarak hesaplaştıkları bir an. Sene efendim 461 aslında önce her şeyi her şey olduğu gibi bu olayda Atina'da başlıyor. Evet. Ee, Atina'da ismini büyük bir ihtimalle duyduğumuz Erikles döneminde daha hemen başındayız. Başından önceki andaeyiz. Erikles'in yakın bir çalışma arkadaşı var. Ondan daha radikal biri. Eee faide üçlüce cinayete kurban gidiyor. Yoksa aidan -461 değil. Bugüne gizli gönderme yapmaya çalışıyorum. Ee, üç yıl sonra Perikles e, bir televizyonda dizisi sponsor ediyor. Eski Yunanlı televizyoları insanlendirmesi için bayağı bizde olduğu gibi sponsor yapıyorlar. Ve sponsorlar yazar arasında destekler demek daha doğru olabilir. Yazarlar arasında çok yakın bir ilişki vardı. Ee, Herkesinin, özellikle sponsor ettiği yazar da Ayşilos. E, mezar taşıma daha sonra kendi vasiyeti üzerine maratonda savaştı yazacak. Yani kendi daha askeri kimliğiyle anılmayı tercih eden edebiyatçı kimliği verdiği yerde bir dolayısıyla politik bir yüksek bir adamın yazdığı bir tragediyi sponsor ediyor. Şimdi ben size bu tragedinin hikayesi aldım. Bu tragediyi aldım neden anlattığım sonunda belli olacak diye anlıyor. E, Tragediler eski Yunan'da üçlemeler halinde besleniyordu zaten ama elimize kalmış tek üçleme var. O da bu üçlemelerini anlatacağım. Orestaya üçlemesi, Orestes'in hikayeleri diye bilinen bir üçleme. E, Malum haliniz çoğu Yunan tragediyası gibi Troya Savaşı çok önemli bir yer tutuyor. Troya Savaşı ile ilgili kabaca 1-2 Hani bildiğiniz gibi Troya Savaşı yalnızca Yunanlılarla e, Troyalıları, Anadolu'lar da Ahaları karşı karşıya getirmekle kalmıyor. Tanrıları da birbirine düşüyor. Bir savaş. Tanrıların bir kısmı Yunanlardan bir kısmı Troyalılardan yana oluyor. O kadar ki öyle bir dilene giriyor ki sonunda Zeus yani dağılın bunu kendi araya da halletsinler, kimse taraf tutmayacak diyor. Fakat deniz tanrısı Poseidon Troyal'lardan yanayken e, Bilgevik ve savaş tanrıcısı Athena Yunanlar'dan yana Poseidon'un tam anlamıyla tatile çıktığı bir ara Athena babasının baştan çıkıp etmediğini komik Troyal'lara yardım edip şu ünlü tahta hikayesini e, Podiseus'a tahta at hilesini öğretiyor. Ve savaşı Yunanlar kazanıyor. Fakat tatilden dönen Poseidon, e, bu durumu görünce müthiş bir kazama kapılıyor. Benim arkamda nasıl işçi diye. Ve e, Yunanlığı büyük bir lanet okuyor. Yunan komutan, Savaşta katılmış olan Yunan komutanlığından hiçbiri yurduna sağ salim dönemeyecek Diye ikinci büyük destan olan Odiseus ya da Odiseus'un da 10 yıl boyunca denizlerden oradan oraya savunması bu Poseidon'un laneti üzerinde. Ee, diğer krallardan beri Menelaos'un, yani güzel helenin kocası olan, bütün savaşın müsebbibi olan, aldatılmış, boynuzlanmış koca da, o da ülkesine dönemiyor, gemisi Mısır'a buluyor. Bütün Yunan ordusunun başbuğu olan Agamemnon ise, Sahne açıldığında şimdi tragediye geçiyor. Sahne açıldığında Argos şehir e, dağında böyle elçiler bekliyor, denizi üsman koldu yada uzakta Agamenon'un gemisi var diyor ve ateşler yakarak saraya haber veriyorlar yani Agamenon o seydonunlar için rağmen e, babaca da dönmüş gibi gözüküyor e, fakat. bu Kavuşmanın çok selametle biten bir kavuşma olmadığını oyun seyri sırasında göreceğiz. Karısı Kütemnestra onun yokluğunda, on yıllık yokluğunda işi e, teyze oğluyla, amcaoğluyla pişirmiştir. Çeşitli sebeplerden bir kadın on yıl yalnız bırakılır mı, kadının yatağ arası bulmak ister gerekçelerden biridir. Agamemnon yolda kızını tanrılara kurban etmiştir. Bir başka gerekçedir. Kadının Dilmek bilmez ve iktidar tutkusu vardır. O da bir başka gereklidir. Her neyse kadın Agamenon amcova aygıt birlikte ülkeyi yönetmektedir aslında. Agamenon da bunun habersiz gelince Bay ağam yiydim kralım benim neyse, ne kadar da özlemişim diye böyle son derece yakal bir karşılamadan sonra buyur seni hamama alayım yıkayım güzel döşeklere yatırayım seni diye. İçeri bu yüreder ve hamama soktu falan baltayla doğar. Akımem non. Evet, sonra elbise kandı bir şeydi. Ben yaptım varlı bir şey diye diye son derece büyük bir meydan okumakta. Alkar, şuradan işte böyle ben. Teşekkür ediyorum egistoğlu dedi bugüne kadar yönetti gibi egistoğlu birlikte öleceğiz. Akımem nondan olma bir oğlu bir kızı vardır halen yaşayan. Oğlu Orestes'i. Bunu arada geçen sözlerden anlarız. Orestes'in sürgüne yollar daha küçük yaş, çocuk yaştadır Orestes. Elektra ise ilk defa bu kelimeyi kullanılmadı. Güve kız ol gibi sarayda büyür. Bu birinci oyun. Birinci oyun böyle biter. İkinci oyun sunak sunanlar başlığına taşıyor. Oyunun başında artık aradan yıllar geçmiştir, bir on küsur yılda o zaman geçmiştir. Elektra, ah babam vah babam diye, hani şu elektra kompleksi lafını belki dürümüş olanları vardır. Dağ gibi babacım, bitti babacım diye mezarın başında ağıt yakmaktadır. İşte Koro gelip onu teskin etmeye çalışır. Buraları uzatmaya gerek yok. Sonra o çıktığında sahneye Orestes girer. Orestes mürebbisiyle yani dalı bizde dişili bir gerim. Terim mürebbi eğitmeni korestesinin gelir, intikam almaya dönmüştür. Ama saraya girmek için bir hileye ihtiyacı vardır. Bunun planlarını kurarlar. O arada bıraktığı ayak izlerinden ve mezarı bir nişane olarak, sunak olarak saçından bir bukle korestes. Elektra o bukleyi bulur. Ah o bukle, benim buklemle aynı bukle o ayak izi benim ayak izimle aynı ayak izi der kardeşler birbirleriyle kavuşurlar. Orestes'in bulduğu hile Orestes öldü haberini getiren benim bir ulağım ben. elçiyim de. Bunun üzerine de sarayda bir çok sahteliği her akan bir ağıt yakılır ve aksın. bu haberi getiren haberci büyük bir alayla ve alayla Bu güzel haberi adet. ...intikam kolobüsünden kurtulacak... bir ...çift. İkinci oyun... ...ben bütün üçlemenin en tüyler röperteci bulduğum... ...sahnesiyle son bulur. Orası kılıcını çeker, anasının üstüne... ...yürür ve öldürür. Büyük bir yakarı sahnesi... ...vardır orada işte. Annesi göğüslerini açar, senin... ...emziren bu memelere mi kılıç... ...voracağım... ...kıyma bana falan diye... ...oğlundan aman diler. Orestes, evet tam da o memelere kıyacağım diyerek annesini biçer. Sonra da Elystos'u biçer. Bu da ikinci oyun. Üçüncü oyun, Ömenides bizi asıl ilgilendiren. Oyun, onu şöyle yazayım. kelime oyunu var. Bir özel isim olmakla birlikte. Buradaki men mesela İngilizce'deki main kökünü de veren Türk. Ee, ö de şu Ütopya'daki falan iyi anlamına gelen. E-Utopya'daki iyi huylular, iyi zihinler, aklı Selim olanlar falan anlamına gelen bir kelime aynı zamanda. Ee, Niye böyle bir kelime oyununa başvurulduğunu oyunun sonunda anlayacağız. Oyunun başında Orestes'i Atina civarında görürüz. Bütün bunlar Argos'ta oluyor. <gülüyor> Atina Argos'tan, biraz daha Kuzey'de. E, o anasını öldürdükten sonra kelimenin tam anlamıyla yatacak yeri kalmamıştır. Toprak anasının kanını dökmüş olan bu kadına dinlenecek yer verdi. Evet, sürekli ve cinnet halindedir, uyuyamaz, uy, uy, uyudukça, öyle can veremez, uyuyamaz, uyudukça başına Elinyes diye anılan Latince karşılığı furyalar olan intikam, öç alıcı tanrıçalar, toprak ananın temsilcisi olan, toprak ananın torunu olan öç alıcı tanrıçalar olan cumeler ve başı milletini yiyen açığı bu taraftan falan. Yani o orası uyuyamayan, durdurak bulmayan bir cinnetin de perişan olmuş bir halde kendini Atina'ya atar. Ve Atina'nın efsanevi ve ikramı Tesevus'tan yalı tanrı olan Tesevus'tan yardım aman der. Şimdi tüm bunların psikoloji ve mitolojiyle ne ilgisi var diye soruyorsunuz herhalde. Vallahi şimdi geliyoruz oraya ama hikaye fena hikaye değil Orestes'te, Tesevus'ta peki aman dileyen insan, gelişim verilmez bakalım duruma der ve bir halk mahkemesi kurar. Burada e, oyunun politik içeriği aşikar olmaya başlıyor. Çünkü tam da halk mahkemelerinin kurulması, eskiden e, yaşlar Meclisi'ne ait olan iktidarın tamamen bu tür halk mahkemelerine devredilmesi, tam da Perikresi Reformları'nın en merkezi unsurlarından biriydi. Eski Yunan'da yani olayın geçtiğini düşündüğü zaman da halk mahkemesi falan gibi bir şey yoktu. Tam da o günün Atina'sının bir adetiyle karşı karşıya bırakıyor bizi bu noktada Eskiloz. Ve bir tarafa Orestes çıkar, öteki tarafa Teseus, yarı tanrılık vasfını kullanarak öç alıcı tanrıçaları, erinliyetsizler çağırır. Buyurun, savlarınızı İddiacı, iddialı hanginizin haklı olduğuna karar vereceğiz. O iddiası açıktır. Babamın kanı yerde mi kalsaydı? Babamı cezalandıracak Merci yoktu. Karı, babamı öldürmüştü, öldürdüm der. <gülüyor> anaya el kaldırılmaz. Ana hayat verendir. Anaya kaldırılan elleri cezası sonsuzdur. Evet, tam anlamıyla dava şuna indirgelir. Ee, kocanın öldürülmesi mi daha büyük günahtır. Ananın öldürülmesi mi daha büyük günah. Çünkü kocanın öldürülmesi daha büyük günahsa Orestes'in işlediği yaptığı iş suç olmaktan çıkıp vicgi bir haline gelecek. Ananın öldürülmesi daha büyük suçsa da hak Çıkacak Orestes sonsuz cinnete mahkum oylama yapıyoruz. Sonucu tahmin eden bilenler sus. Siz nasıl oy kullanıyorsunuz ya da sonucu nasıl tahmin ediyorsunuz? Buyurun. Bence en başta kadın kulisına aldığınız sevdi daha mesela bir gösterdik. İhtidar hırsıdır beyanları daha böyle e, toplum tarafından iyi olarak düşünmeyen dağılmışlar neticesinde, bu hırs neticesinde e, öldürüyor eşini. Şimdi çocuğun normalde e, yani onu besleten, büyüyen e, anaya karşı gelmesi, e, tabii daha mesela halk tarafından, e, sadece direkt öldürmek bakımından bakarsak, herhalde daha e, kötü bir dağılmış gibi gözükebilir. Ama e, şimdi o e, farklı mesela bir neden-sonuç ilişkisiyle daha rahat bir şekilde kurulabiliyor yani. Hani, daha fazla sağlıya hitap eden bir davranışı bir annesi orduması. Sadece eşit ordumasından ziyade. Şöyle diyeyim. Piterinesi'nin kendi gerekçelendirmesi karışıktır. Bir iktidar çok net işitilir ama geçerken de kullansa çok önemli unsurlar da. Biri de Agamemnon'un kendi çocuğunu kurban edilmiştir. Hmm. Annesine tanışmalı. Kendi kızını tanınacak kurban edilmiştir. Yani Agamemnon, o yüzden orası karışık. Ama sizce e, evin isteği haklı buluyor. Yok, olesesi haklı oluyor. Evet. Hadi. Başka tarif var mı kararla? E, Berabere kalıyor karar. Tam eşit olarak görülüyor olaylar. Al, Atina buranın yarısı olesesi suçturuyor, yarısı masum. Yarısı olesesi haklı oluyor, yarısı evin isteği haklı oluyor. Bunun üzerine. Artık tiyatro literatürüne geçmiş bir kavram olan Deus Ex Machina. Böyle özel bir takım ayrıntılarıyla yukarıdan Deus tanrıça geliyor. Atina'nın koruyucu tanrıçası Atena. Ben de Atenalıyım. Atina'lıyım. Şehir ismini benden aldı. Benim de o hakkım var. Diyor. Ve oyunun o nesnesinde. Şimdi bu da Atena'nın kim olduğu da önemli. Athena kadından doğma olmayan bir tanrıçadır. Zeus'un kafasını dağınır olmuş. Eri Peki. Yalnız burada çok önemli olan dolayısıyla Orestes berat ediyor. Elinistlere de dönüyor. Siz de öyle kan davası falan diye şeylerin peşinden koşmayın. Yeni bir düzen kuruldu. O düzene riayet edin. Bundan sonra sizin adınız Elinistler. Öç alıcı tanrıçalar olmasın. Ömenides. İyi huylu tanrıçalar olsun diyor. Yeni bir düzen kuruldu. Fakat burada önemli olan gerekçeli karar. Tamam, Orestes beraat etti ama gerekçeli karar. Niye Orestes'in suçu daha ağır? Bir? Niye kocayı öldürmek daha ağır bir suç? Hafifletici gerekçelere başvurmayacağız burada çünkü bu gerekçeli karar. Yani bundan sonra teamül haline alacak. Kocayı öldürmek, anayı öldürmekten daha ağır bir suçtur diye kayıtlara geçecek. Bunu ben biraz ekliyorum ama onu düşünüyorum. Çünkü anne ile çocuğu arasındaki ilişki doğal bir ilişkidir. Oysa kaca ile koca arasındaki ilişki ise sözleşmeye dayanan Yani insanı insan yapan şeyi, insanı doğal olandan ayırt eden şeyi ifade eden, hayvanlarla çocukları sever. Kadınlar çocuklarını zaten severmiş. Dolayısıyla orada suç işlendiğinde doğaya karşı bir suç işlenmiş oluyor. Kocanızı öldürdüğünde insanı insan yapan şeye polisi mümkün kılan, çektiği mümkün kılan şeye karşı bir suç işlemiş oluyorsunuz. Kendi insaniyetinizi reddetmiş, kendinizi hayvanlar seviyesine oluyorsunuz. İnsan ancak sözüyle, Velihte var olan şeydir. Ve burada tam anlamıyla eski ve bu sözleşmenin esas olduğu, insanın doğanın dışında durup ona bakan, ona nazar eden, nazariye kuran, onu seyreden, yani teoryasını kuran bir özne olduğu tam da sahiden de eski Yunan'ın akılcılığını ayırt eden şeydir. Eski Yunan'da bilimi de mümkün kılan, bilimsel düşünceyle mümkün kılan demokrasi toplumun sözleşme üzerine kurulu olduğu doğal eşitsizliklerin doğal ilişkilerin toplum bakımından tanımlayıcı olmadığı bu anlamda da elini istenen atener, siz eski düzene kadim tanrıçalar üzerine aitsiniz derken siz mitolojik çağa aitsiniz ana tanrıçaya aitsiniz o düzen bitti yasallığın yanında yer alın Artık bu yeni düzene tabi olur. Diyorduk. Bilimle mitosun karşı karşıya geldiği yer aynı zamanda polisin yasalarıyla Tanrıçanın iktidarının karşı karşıya geldiği yer. Yani bunu daha uzatabilirim isterseniz. Ee, fazla uzatmayacağım. Hemen Ayşe Gülsün bir sonraki oyununda yine kahraman tanrılara dua etmek ister. Koro gelir. Merhamet dile şefaat dile falan der. Öyle dua etmem ben. Tanrılara da layık olan kimse o kazansın. Layığını yerine getirsin der. Akli ölçülere göre uygun davranmaları talep edeceğim. Tanrılara duam bu olacak. Koroda ekşet içinde kadınlar Tanrılarla öyle konuşulmaz. <gülüyor> Tanrılarla öyle konuşulmaz diye. Ee, kahraman ise öyle konuşmadığım tanrılara da ben inanmıyorum. Ben de onlarla işim olmaz. Ben laim, ben haklıyım, haklı olduğumun karşılığını istiyorum. Haydınlanmacılık, haklıcılık, liyakat, ölçü, metron, her şeyin bir metriği var kısa Kısasız kısası yasasını bile uygulayacak. Ölçüye göre uygulayalım, lazım falan filan. Öteki tarafta biz doğanın bir parçasıyız ve doğadan olsa olsa merhamet annemizden dileyeceğimiz diyor. Anadan önceden olsa olsa merhamet dileyeceğimiz diyor. <gülüyor> Dolayısıyla 458'deki bu karşı karşıya geliş tam da mitik düşünceyle e, bilimsel düşüncenin, demokratik düşüncenin birbirlerini bir mahkeme ortamında hesaplaşıp ayrıştırmaya çalıştıklar. Şimdi artık yavaş yavaş o konuşmanın başlığına geri dönelim biliriz. O başlıklar ne yapacağız? Ne alakası var psikomitte bu? Bilimsel bir dünya görüşü üzerine yükselen akılcı bir toplum tasavvuruyla kendisini daha ziyade doğal terimlerle ifade eden doğanın bir parçası olma e, vasfıyla insanı çağıran ve doğayı da anne olarak çağıran mitolojik düşünceyi arasındaki ilişkiyle üyelik meselesi nasıl birbirine bağlı yapabiliriz ee, diye sorabiliriz. Yani üveyin kardeşliği olarak neki hangi kelime kullanıyoruz? Peki, en öz ilişkilidir. Yine oyunun terimleri içerisinde düşünebiliriz. Doğru mu? Anne, çocuğu hatta kızı diyeceğim anne ile kızı arasındaki ilişkiler en doğal olan en öz olan şey annenin bir benzerini üretmesi. Zamanın sürekliliğinin biyolojideki karşılığı aslında ana kız ilişkisidir. Ana oğlu bile değil. Biz, ne kadar psikanalitik olarak medeniyetin kurucusu ana dolu ilişkisi de diyor. Olsak da nitik olarak zamanın sürekliliğini kuran şey, zamanın mükerrel tekrarlar üzerine kurduk. sürekli Sürekliyle kuran şey ana kız ilişkisidir. Annemin kendine benzer bir yaratığı dünyaya getirmesi ve sonra yerini ona bırakmasıdır. Zaten öç alıcı tanrıçalar en başta var olan peygamber tanrıçalar gayaydı. O yerini düzenin temsil eden temise bıraktı. O yerini ışığı temsil eden TİBE'ye bıraktı. Üstelik arda bir çatışma yoktu. Büyük bir anlaşmayla bunlar birbirlerine yani yer verdiler. Dediler. Tam anlamıyla mitik zamanın kuruluşuna dair bir girişle başladı. Ömeriniz. Böyle bakıldığında tabii karıyla koca arasındaki ilişki, özü olan anne ile kız arasındaki ilişki karıyla koca arasında kurulan ya da polis de kurulan, yasalarla, toplum sözleşmesiyle kurulan ilişkinin Kulliyen yani tamamı üye niteliğindedir. da hafif elçabuklu er yaptığımı farkındayım biraz <gülüyor> ama e, ana kız ilişkisinin öz ilişki olduğunu konusunda evrakir miyiz yani zamanın en sürekliliğini en iyi temsil eden. Bunun dışında kalan her şey ve ise polis, politik olmakta, toplum olarak var oluyor olmakta. Aslında doğanın dışına düşmek, doğaya dışında bir şey yapmak, hatta doğaya karşı bir şey yapmaktır. Ki burada işte tam anlamıyla doğanın füzisine karşı, füzise karşı, Bilgin Bey e, bu diziye Heidegger'e bir atıfla başlamış. Şimdi tam ben Heidegger'in göbeğine gelmiş durumdayım. Füzisle tezis. Yani i̇nsan, doğanın oluş haline karşı bir tez olarak ortaya çıkan, kendini bir tez olarak ortaya koya varlıktır. İnsan doğa yasasına göre yaş yaşamaz, kendi yasasına göre yaşar. O yüzden kadınlar mesela özgür olamaz, tamamla bile insan değildir. Çünkü onlar doğaya bağlıdır. Yani doğurmak, doğanın tepsisi doğanın olarak bulunuyorlar ama biz özgür insanlar eh, birbirimize verdiğimiz sözlerle bağlarız kendimizi. Bu sözlerle severiz, bu sözlerle bağlıyoruz. Kendimizin tanımlama yetkisi de bize aittir. Yani burada şeye geçebiliriz. Çürük çarık doğmuş olsak bile, yani bedenimizden memnun olsak bile işte güzel şehrimiz bize gimnaz diye bir imkan sunuyor değil mi? Adam olan adam çürük çayını kendisine verilmiş 15 yıllık gençlik süreci içerisinde mükemmel haline getirmek şansına sahiptir. O yüzden her Yunanlı özgür erkek güzel olmak zorundadır. Olmadıysa kendinden başka suçlayacak kimse doğayı suçlamakla kursuzlanması. Yunan demokrasisinin temelidir de. Çünkü doğumdan gelen eşitsizlik diye bir şey yoktu Yasa var. İdaer şey. Üstelik bu Atina demokrasisinde sadece herkese eşittir de bu yüzyılın. Tecrübülerin beslenen bu yüzyılın içerisinde bu eşitlik sadece bir eşitlik haline dönmüş bir yüzyıl. durumda. Burada isterseniz biraz durayım ben ara veriyor musunuz? Vermiyor musunuz? Vermiyoruz yani böyle devam ediyor. Peki, ama siz eğer ihtiyaç varsınız. Ay size de devam veriyorum. İsterseniz burada bir tragediyle bu kadar şey yaptıktan sonra sonra hangi anlamda sonunda bir velif sahi çıkacağının farkındasınız. Herhalde. Yani nedeni ilk biçimdir. Bir yerde bağlayacağım bir yerlere. Tam olay böyle yapmayacağım ama oraya doğru gittiğimin farkına varmışız herhalde. Buyurun yolu sonra açıyor. Ama şey şimdi normalde kocanın daha insani ilişkiler bakımından daha fazla, değil mi sizler? Daha fazla zarar vermiş olur yani. Evet. Daha politik evet. olanın çıkarı. Evet, politik. Mesela şöyle bir durum nasıl olur? Onu merak ediyor musun? Diyelim ki herhangi bir kadın herhangi birsa bir erkeğe karşı daha fazla diyelim ki çekim duyduğu için mesela onda hani daha çok ise öyle insan günlerine hani evliliğinden mesela özellikle o zamanlar hani Şimdi böyle bir durumda, peki şöyle bir şey olsaydı, e, sokaktan herhangi bir insan ona daha az cinsellikle çekim, doğal bir şey daha az okumluyor. Ama ona rağmen mesela o insanı öldürürse, kocusunu öldürmekten daha fazla bir suç işlemiş olur mu? Yani doğallık eşiyle olandan mesela daha az oluşmuyor veya daha daha az borçlandığı bir insanın doğal olarak daha az çekim... Düldü bir insana daha fazla çekin bir insandan hani farklı bir durum oluşmuyor mu burada? Cinsel arzu doğal mıdır? değil? Cinsel ben sevmek değil mesela, sempatik gelmesi. Bu doğal, doğal mıdır değil mi? Şimdi bilincinizle onayladığınız bir sevgiden mi bahsediyorsunuz? Nefsinize hakim misiniz? Bilinci bilinceyle onayladığım bir sevgiden. Yani e, musunuz mahkemede? Mahkemede savunabiliyor musunuz? Hakim. Hakim ede savunabiliyor musunuz? Bu insan yaşamayı daha çok hatırlıyor. Ona göre belki mesela daha fazla bir... Mahkemede savunabiliyor musunuz? Hmm. Sözünüzde yani savunabiliyor musunuz? Savunabiliyor musunuz? O zaman hmm. çıktın savunun. Jüri de toplanır karar verir. O yüzden böyle farklı. Doğrudan demokrasiden doğrudan demokrasiden bahsediyoruz. Jüri ikna ederseniz. Tabii. Her şey sözlüğünde kalır. Yani Atina'da birinin sürgüne geç gönderilmesi için, sürgün Atina'da neredeyse idam cezası kadar ağır bir cezada. Evet. Yani, i̇dam edilenlerle, yani sürülenlerin ne kadar bundan azap duyduğunu sorabiliyoruz. Elbari yani, elimizde tanıklık da ölenlerin tanıklığı yolu veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sonra tam da toparlayam sorakmayın hani o da din demişüştü hani abi er, hani iki e, iki tane kutup vardı ya farklı kutup. şimdi o kutuplarda karakterleri değiştirsek de bu insan bir tanesi kocası olsa diğer de halktan birisi olsa hani bunlar ikisini mesela öldürülmüş olsa bizim, bu iki kıyası yapsaydım hani hangisi haklı oldu hani Demeye çalıştığım bu bir tam toparlayamadım söyleyeyim ee, hani, ya söylü değdi zaten e, atina demokrasisine ayrıldığı bir vaziyet burada kalf falan gibi kelimelere laf geçiyor. Burada önemli olan sözleşme bağıyla bağlı olduğu birinin sözleşme bağı. Afrodite e, kapıldım aşktan mıcası benim aklıma baş aldı başından aşkı uğruna kocamı öldürdüm dese aynı e, mantık ile geçerli olacaktı. Afrodite yalnızca insanların değil hayvanların da artıları olmuştur. Demek Madde Afrodit'ten sorulur. Afrodit Zeus'tan bile daha eski olan Doğal bir güçtür. Karşısında herkesin tabi olduğu doğal güç. O biz Afrodit'e ter karşı kazanırız zaten. İşte bu belirli polisiyorum dedim. Yani tamamen anlamıyla Demokratik Partinin sözcüsü olarak yazıyordu aynı zamanda. Böyle düşünmeyen olanlar yoktu bari. Ama Demokratik Partinin sözcüsü modern akılcılığın, filozofların hamisi olan, Pericles'in arkadaşı olan mezarına Maraton'da savaştı diyemem. Anlisi filozofa öyle düşünüyor. Tam belli değil. <gülüyor> <gülüyor> Alphen'a Athena'nın Anadan doğmamış olması aslında bütün konuyu başka bir yere taşıyor. Ee, yani aslından burada bir anaya sahip olamayan Atene'nin <gülüyor> husumeti üzerinden analizle edilebilir, yani ya anasızlık... Atelian veya bir ananın getirdiği zaatlarla mağlulu olmamak. Evet. Evet. Yani. Bir anadan doğmuş olmak, imanlılığın kurtulmaya çalıştığı şey. Evet. Dolayısıyla Atene'nin öyle bir rüşüm yok. Atene Orestes gibi iyis bir kahramanın ee, telef edilmesine karşı çıkıyor. İkincisi, Atina'nın politik kimliğini koruyor. Sözleşmeyi e, sözleşmenin ihlal edilmesini masum gösterirseniz politik sorarlar. O ikiler sözleşmeyi sahip. Hı -hı. Anaların hakkı, Anaların sonucunu bahane. Hı -hı. O eski düzende. Gaya'nın, Toprak Ananı'nın hakim olduğu düzende eski düzende. Derin, köşe, köşe, da ben onu düşünüyorum. Bırakın bu kan davası hükmeleri. Yeni düzenli temsilcisi oluyor. Yani sonuçta manipülasyonun ıı, omurgasında ıı, Athena'nın anneden doğma yaşı <gülüyor> var. Ne olursa olsun. Manipülasyondan ne kastettiğiniz anlayın. Olayı düzenliyor, kanzim ediyor, değiştiriyor. Alışılmışın, bilinmişin tanrılar a ve ana... O düzenliği Athena değil. O düzenliğe perikresleri geldin. Hayır, şeyden söz ediyorum. Sonuçta o mahkemenin sonucunda bir manipülasyon var. Athena'nın yönlendirmesi var. Biliyor ve tek oyuyla bunu değiştiriyor. Evet. Hı -hı. Tabii yani zaten bütün Yunan demokrasisi ve Yunan varoluş tarzı kadınlar dışlamak üzerine. Ve doğum, doğmuş olmak zilletinden kurtulmak Yunanlar için çok önemli bir şey. Değil? Yani bunu mitolojiye doğru geride okuyabiliriz. Ben özellikle politik toplumun ve akılcılığının doğduğu yeri getirmek istedim ama mitolojiye doğru da geride okuyabiliriz. Yani doğmuş olmak bir katlamana yakışmaz. <Gülüyor> Hele bilgeliği temsil edecek bir tarifçiye şey, hiç yakışmaz. İşte Ritavus'un kafasından doğmuş olmak evladım. Kadınla <Gülüyor> ...notmaz bir bağımlılık olması zaten... ...çok zor. Yani O kadından aynılmak... ...burayı gerekiyor ki... Işte evet. ...akılcı model... ...kendi başına falan olabilirsin. Evet, tamam. Evet. Evet. Yani burada... E, ...tenis bir derketler... ...bakıyor olabilir ama... <gülüyor> ...Yunat akılcılığının temeli... Yani batılı beyaz erkek lafını boşuna kullanmıyoruz. Genel akıllı temeli budur. Yani bunun dışına e, bir eğilim, bir akım olarak çıkan tek şey de zaten site olarak geçemektir. Bir de borası O da tarikat olarak bahsediyor. O da kadınlara Şimdi bunu bir parantez olarak, büyük bir parantez olarak bir kenara koyalım. Üveylik meselesine gelelim. Ya da belki bir şey daha. Vereceğim ee, örnek, e, üveylik deyince aklımda herhalde, ben de görüyorum, masallar gidiyor değil mi? Yani üveylik daha çok masallarda da karşımıza bilimci ilişki biçim. ve işte 20. yüzyılın başında ya da 19. yüzyılın başında diye bir Rus biçim, bilimci e, dünya masallarında kullanılan bütün masalların yapısal analizini yapmaya başlıyor. Sonra Amerikalılar kullanılıp Sted Thompson diye bir e, halk masallarında kullanılan temalar ve motifler ve endeksi diye bir şey çıkarıyorlar. ve Bütün dünya masallarında kullanılan bütün şeyleri kodlamamıza veren ve bugün modern folkların temeli olan bir endeks bu. Şimdi kullanacağım verilerin bir kısmı oradan alınmıyor. Yani bu endeks üzerine yapılan araştırmalara göre bütün dünya masalları içinde tartışmasız en popüler olan masal. Yani bu da e, gerçekten evrensel yani Afrika'yı da uzak doğruluğu da falan dahil ederek Batılılık etmeden konuşuyor Kürketisi masalı. Kürketisi masalını da biliyorsunuz üvey anne, üvey kız meselesidir. Ve yine üveyliğin e, masallarda karşımıza çıktığı e, durumların hepsine baktığımızda e, çok kahir bir es, ekseriyetle karşımıza çıkan ilişki ve anne, üvey ilişkisi. Üvey oğul çok daha az var, üvey oğul durumlarda var. Fakat üvey, <gülüyor> anne üvey kıza kıyasla çok daha az. Üvey-baba çocukları ilişkisi için neredeyse yok kadar aslında. Yani Üvey-baba bir masal kahramanı olarak karşımıza çıkmadı. Dolayısıyla e, buradan e, demin neden özellikle anne-kız ilişkisidir, en öz olan ilişki derken biraz da bu vardı. Yani anne-kız ilişkisinin içine bir sözleşmeyle müdahale edilmesi anne-kız ilişkisine doğal olmayan bir ezenine oturtmak, biyolojik olmayan bir ee, varlığın kendisine anne demesini talep etmeye başlaması her türlü felaketin kapısını açan bir şey gibi. Yani sizin öz annenizden birine başka birine anne demeye başladığınız anda başınıza her türlü felaket geliyor ve ee, o kadında da zaten iyi olmasına Daha, tabii biz şimdi bundan sonra biraz daha psikanalitikleşmeye başlıyor. Yalnız şöyle ilginç noktalar var ki bu masallar bildiğiniz gibi masalların derlenmeye başladı Hala anlatılmaya devam ediliyor. Alt masal dünyanın çeşitleri öyle. Giderek daha az bir şekilde medya her şeyi ele geçirdiği için alt masal denen tür Çok tek yerde artık kalmış bir şekilde varlığını koruyor ama <gülüyor> bu derleme çabası yani Ottantiye yakın bir halindeyken henüz gidip deneme çalışırken büyük ölçüde Grimlerle başlamış. On dokuzuncu sonu on dokuzuncu yüzyılın başında Grimlerle başlamış. Bir masal Grimlerin masallarına baktığımızda mesela Hansel ve Gretel masalına baktığımızda masalın ilk baskısında Hansel ve Gretel'i ormana yolduğan kişi annedir. Hiç üvey lafı kullanılmıyor. İkinci baskıda Grimler üvey lafını ekliyor bir anne bunu yapmaz çocuklarına ee, gibi bir şeydi ve bu yalnız benzer bir bireyden değil birçok masaldı. Aslında e, üveyliğin bir anneden beklenmeyecek şeyler yapan annelere sonradan eklenme bir vasıf olduğunu görmeye başlıyoruz. Daha da ilginç bir bilgi vereyim size. Bir İngilizce 18. yüzyıl baskısında step lafının karşılığı olarak üveyin yanı sıra şeyle geçiyor. Bir anneden beklenmeyecek şekilde davranan kötü anne. İyi, İyi anne, kötü anne ile karşılaştık. Farkındaysanız yani. Üvey anne, masallarda timgelenen üvey anneye ne tür enerjiler projekte Orada neyle karşı karşıya olduğumuzu yavaş yavaş herhalde idrak etmeye başlıyoruz. Yani hepimizin çocukluğunda ne de yani değil de eğer alıyorsanız ben hepim alırım. Yani öz anneyle üvey anne ayrımının tarihsiz şimdi bu sözleşmeyle e, mitos arasındaki farka tekrar döneceğim. Ama onu bir kenara bırakalım. Bireysel psikoloji temelindeki bir başka ayrımla çok yakından ilişkili olduğunu görmeye başlıyoruz. diyen anne ve meselesi. Anne çünkü bebek açısından hızla bastırılması gereken e, ya da başka şekilde başa çıkarılması gereken son derece olumsuz nitelikleri de taşıyan anne. ben ilk defa bundan 15 yıl önce falan vereniklerden dersleri vermeye başladığımda Cemaat Paşoğlu'nu girip bana bir psikiyatrıdır. Için. Çok eğlenmiştir ben şey demişti. Trak lafını biliriz. Yani kastilasyonu tarif etmek için Trak! Dedi. İşte tükür kestim gitti. Babanın dehşeti. Ve hepimiz bir ürperiz o Trak lafını duymaktan. İlk defa sende duydun. Lafının ne kadar büyük bir dehşeti temsil ediyor olabileceği. Hı. İçin işte o kıyaysa anne bizi daima çıktığımız yere geri çekebilecek. Kendi enginliği içerisinde can verdiği gibi o verdiği canı diye geri alabilecek bir ölüm temsilcisidir. Hayatın efendisi bu kadar ölümün efendisi annedir. Dolayısıyla masallardaki üvey anne figürü aslında enerjisini büyük ölçüde çocuğun, çocuğun annesinin hakkındaki gecikli duygularıyla başa çıkmak için yarattığı temel bir ayrımdan alıyor. İyi memeli ve kötü memeyle, dillerle konuşacak olursak ee, ve bu e, ilk yaş çocuk zihni yani en erken bebek zihni bu ikiliği taşıyamadığı iyi ve bu kadar iyi, yan yana aydın nesnede bir arada durmasına tahammül edemediği için fantazmatik yeni yaratıklar yaratıyoruz cadılar. Batı'nın iyi cadısıydı. Kuzey'in kötü cadısı. Yani, üvey anne öz anne, sen benim annem değilsin, değilsin. Sen, hakikisi gelsin falan filan. Çocukların elinde de karşılaşabileceğimiz. Rüyalarını okurken çok sık karşımıza gelecek. Bunun çocuklukla sınırı olduğunu da düşünmüyoruz. Yani Kaynamalık üvey annenin neredeyse ikiz anlamlarından biri bildiğiniz bir, bir, bir yani. gibi kaynana gelin çalışmasındaki kaynamaya durulan o derin öfkenin enerjisi nereden geliyor acaba yani. Bütün kaynamalar kötü olabilir de sanki gelin olmak bir e, kötü anneye dair bütün e, biriktirilmiş anılar içinde çok uygun bir hedef olarak durduğu için kaynana çok tanıdık bir figür olarak da çıkıyor gelinin karşısına. Kendi annesiyle ilgili korktu ama yüzleşmeye cesaret etmediği her şeyi kaynan olarak kendisi karşısında buluyor. Hmm. Bu bayağı kirli deneyimle konuşuyorum şimdi. Bayağı ciddi bir deneyimle konuşuyorum çünkü hep gibi kaynanan meselesiyle uğraşmış olanlar. Çok gelin dinledim. <gülüyor> Çok gelin dinledim. Leyla Zile'nin hayatta Leyla Zile, evet. Leyla Zile bizim ...seniz o ayarlarındadır, merhum. Hayatta hiç yazı yazmadı. Bildiğin kadar hiç yazmadı. Yani ben bir noktada... ...benim hocamla da telepistimdi. İşte bu... ...Hakan Anarken şeyleri... ...benim yapabildi. Demin bu... ...Erodiye Fişimsel Yaşaması Kölücüsü'ne falan dedi. Onu çıkarken gittim de inanmaya... ...Allah'a dilerim. Hocam yani ne olur bir şey... ...diye ya, yani... ...ya sabah bilirsin... ...bir kısmı İskender... ...dedi... Hocam geleceğim, tek oturacağım karşınıza. İstediğiniz gibi konuşum ondan sonra bu bandı çözeceğim, ondan sonra siz düzeltin, onayınızı verin, basacağız dedim ve tek e, bir yazısı oldu böylelikle. Ve onun da başlığı öfkeli kadınlar, çaresiz erkeklerdi. Öfkeli kadınların merkezinde de kaynama gelin çalışması var. Beyler ama şey sormuştum, bunca yıl Türkiye'de insan görüyorsunuz bu toplumun temel, fay hattı nedir diye sorduğumda ben buna gireceğiz ve erkeklerin bu konudaki çaresini bilen. Dolayısıyla epi bir klinik tecrübemiz var burada. Demek ki yani ve anne meselesinin bu kadar özellikle ve anne kız meselesinin ve kız meselesinin bu kadar yakıcı bir problem olarak karşımıza çıkmasının ...kız çocuğun kendi öz annesine karşı olumsuz duyguları yetişkinlik hayatı içerisinde bir türlü sindirememesi... ...ona dair olumsuz duyguların kendisine sürekli bir başka ifade alanı araması ile ilgiliymiş gibi duruyor. Buraya kadar hemfikir miyiz? herhangi bir noktada ee, böyle bilirsiniz. İnsan kendi annesini de sevmeyebilir. Yani o söylediğimiz çatışmadan sonucu illa bir başkasından kaynaklı yaşamak yerine kendi annesine doluşmuş. çok iyi bir anneniz var. Yani bu kadar sakin bir sesle insan kendi annesini sevmeyebilir. <gülüyor> bu kadar sakin bir sesle söyleyebiliyorsanız, buna çok ki. sonsuz bir izin vermiş. <gülüyor> Siz benim evimde ne söylüyorsunuz? Ne? Birbirimizle birbirimizle birbirimizle gayri anasını sevmemek olur mu ya olur mu başbakana sorun <gülüyor> <gülüyor> anneye kalkan evler kırılır annenin sevmemek diye bir şey tasavvur edilmez o yüzden öyle başladım yani buna izin veren bir annen elle klein gibi konuşuyor çocuğun kendisine olan öfkesini ifade edip onun karşısında durup ben yine de seviyorum. Evet hatalı da olabiliyorum. Ee, evet bu yönlerim de var. Ama yine de annen olmaya devam ediyorum diyebilmek onu değme. Yani, onu dese çözülecek belki bu. E tabi ondan sonra entegre olacak bir şekilde ve cadıları veya annelere e, cadı kaynamalar yaratmak zorunda kalmayacak. Tam da çok derdi. Yani, Şimdi yalnızca Türklüğü suçlamamıyorum burada. Bir geleneksel çocuk yetiştirme tarzı diye. Buna izin vermediği için annelik kutsal bir değer olarak görüldüğü ve içinde zaten çocuğun kendi doğal, kendi özsel eğilimleri de zaten böyle bir ayrım yaratmaya yatkın olduğu için yani iyi kutubu anne alır kötü kütü ise kendisine ee, projekte genel imgeler bulmaya şey, çalışıyor. Belki bir yaştan sonra insanın çocukken evet asla olduğunu gibi şey ama belli bir yaştan sonra... Siz <gülüyor> ama... insanların sahiden Değişiyor ama belli bir yaştan sonra... Biraz... Da... Yani... biraz daha okuyor, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi büyüyor. Bir de şey soracaktır? Hani gelinin kaynamaya bir yandırtması söylüyorsunuz ve kaynamadan da bence gelinleri sevmiyorlar. E, da bir bu da biz üveyliği bıraktık. Melanie da, Klein dersine dönmeye başlıyor. Aslında gelinden kaynama duruşu, şey kaynandan da geline doğru bir düşmanlık var. <gülüyor> Projektif identifikasyon Melanie Klein'in en zor anlaşılma ama en merkezi kavramlarından söyledi. Anlamıyorum çok zor. Gelin e, kaynana bu projeksiyonu yaptığı zaman kaynana da bu projeksiyonu alır onunla identifiye eder çünkü o kendi içinde o projeksiyona cevap veren kendi kötü anneliğine dair Allah! Öyle güzel bir besler ver ki kaynana yol açtığı gelinin aktardığı projeksiyonla kaynana identifiye eder ve gelinin olmasını istediği şey olmaya Peki. Başka bence türü de yorulamayabilir. Bence başka türü de yorulamayabilir. Yani siz delinden başlatıyorsunuz diye. Hayır. Başka bir dersin yoksa hiç anladım. bir suçu yok yani İskender'de. Delinden başlatıp Tıpkı dersi başlıyor. verdiğim evet. için. Yoksa evet. size kadın evet. iktidarından bahsedileceksem zaten erkek çocukluğu olmuş kadın. Evet. Vade Sultan olmuştur. Mutlak mutlak iktidar sahibi. Oradan da anlatabilirim evet. ama bugün konumuz o değil. Ama tam da böyle bir şey olduğunda yani gelin kaynamaya cadı kadın projeksiyonu yaparken zaten kendini Valide Sultan olarak şişmiş hisseden kaynama o cadı kadın identifika projeksiyonu çok iyi aldır. Yani çok ortada yani işte ilişkiler ilişkisel psikolojimizden bahsedenlerin haklı olarak işaret ettiği noktalardan bir de olay aslında özneler arasında cereyan eder. Bizim öznerlik içi zannettiğimiz birçok şey aslında ikisinin arasındaki mekanda kutuplardan birinin soyutladığımız anda eksik bir hikaye anlatmaya başlamış oluyoruz. O gelin kaynana buluşması yani bir kaynağın adını aldığında öteki gelin adını aldığında zaten hikaye orada olur. Asıl... Buyurun. Ee, Siz yaptığınız şey şeyi ee, tartıştığımız e, boşanmış erkek çocuklu erkeğin evlenmesiyle boşanmış kadının kadının evlenmesi o üyelik konusunda o benzer gerilimi getiriyor. Yani kadınsanız çocuklar sizinse ve evleniyorsanız yine de hani çocuk çocuğun ıı, bakımı ve hani, yani, o sahipliliğini ...kadın olarak devam ettirebiliyorsunuz. O anne çocuk ilişkisi devam ediyor. Aşağıda bir adam da olsa. Evet. E, ama aksi takdirde... ...o zaman e, konu... ...çok riskli hale geliyor. Çünkü... E, ...çocuklar sizde erkeksiniz. Ve yeni bir anne var ortada. Yani bu çok riskli bir durum. E, buradan hareketle... ...belki... Hani, ...ben kendi yakın çevremde... veya sosyal çevremde de bunu söyleyebilirim. E, Türkiye'nin kadınların... Boşandıktan sonra çocuklu kadınların evlenmeme yönünde, yani çocukları o sahiplenme, o üveylik şeyine girmemesi için, paradoksuna girmemek için evlenmeme yönünde bir ciddi şeyi var diye düşünüyorum. Yani belki şu anda Pek değişiyordur ama böyle bir durum var. Hani, erkekler bu konuda o söylediğimizi teyit ediyor. Erkekler şey. daha Rahat ve daha şey hani... Tım, çok evet. neticede o sahiplik ve yani, anne kız, anne kızın da ilişkisi da bir şey, da öyle bir şekilde daha. gitmiyor. <gülüyor> daha da sert bir şey söyleyeyim. Yani tekrar babalığı beceremiyor ki üvey baba olayız. Oldu <gülüyor> tabii. Yani erkeklik <gülüyor> için baba olmak öz sert bir şey değil ki. Öz <gülüyor> baba olmak nedir ki üvey baba olmanın diye anlamıyorsun. Yani öz anne olmanın çok dolu bir anlamı var. Çünkü Hı. öz oraya döndüm. Anne çocuk ilişkisi kız diyeceğim. Oradan devam edelim. Anne kız ilişkisi dediğimiz İliş en doğal. Doğanın kendisi süreklileştir Burada babaya yer yok. özü üvey yapan üvey kılan şey e, nereden çıkıyor? Yani o kreyni hasetten mi çözünürlük? Yani oraya <Hadi>. Erten'den çıkıyor. İnsan olmaktır. Bir, bir cümleyi özetleyip sonra adım adım diye. Benim, benim çok sık, seminerlerimde çok sık verdiğim bir iyi anne baba olmak. tanrıcılar. İyi anne Anneler kocalarını sever annelerdir. İyi baba çocuklarını sever babalar. Çünkü anne için çocuğunu sevmek doğal bir ilişkidir. Erkek için de kadını sevmek doğal bir ilişkidir. Çıktığımız yere gireceğiz. Yani burada kendi doğaldan kendi tabiatımızın uzantısı, kendi mersetimizin dolaysız bir ifadesi diyorsak buna aykırı davrandığımız yer elde ediyor. Üveyliğe şapmamı böyle çıkar. Yani üveylik elde edip başladı. İyice yani. <gülüyor> ama peki devam edeceğiz dedim öyle değil. Bununla şey itiraz, sormuşsun. düzenleyicilerin itiraz var mı bu gidişatı? Çok <gülüyor> gayet. Çok ufak bir soru şey sormak ama, peki, burada mesela tam tersi olabilir mi? Yani, bir gelip, kendi anlayısından, daha sonra, sen örgütlerinden, sen örgütlerinden, mesela karşı, yakın bir ilişki, körüme gibi bir durum var mı? Yani, tam tersi olamaz mı yani? Teorik ve ilkeser olarak mümkün. Ama burada, yani çocukluk deneyiminin ne kadar, güçlü bir mıknatıs olduğunu öyle kaynanamı gördüm hayatı değişti <gülüyor> <gülüyor> denecek yani kötü yani anneyle yaşanmış olumsuz bir çocukluk deneyimi gölgesine düşüreceğim diyeceğim <gülüyor> Şöyle demeye çalışıyorum. Bir sürü kavramı hızlı geçeceğim ama açarım isterse, yani insan doğası diye bir şey varsa, yani şu an Yunanlıların kastettiği gibi bir doğamız varsa, bu 0 iki yaş civarında doğaya benzer bir şey oluşuyor bizim içinizde irademizden önce şekillermiş. İrade dediğimiz bir şey de varsa, ondan önce bir katmanın 0-2 yaş civarında bir yerlerde oluşan bir şey var. Ona karşı davranmak, onun, onun sınırlarını zorlayarak davranmak, onun tarif ettiği temiz ve pisin dışına çıkabilmek, evet gerçekten Erdem dediğim şey bence orada var. Yunanlılar bu konuda artıyor diye Ama onun orada, hadi ben aslında ne istediğim şey olurum falan denebilecek kadar da geniş bir özgürlük alanından bahsediyoruz Onun bize bayağı sınırladığı, kendi doğamızın bize sunduğu seçenekler sonsuz değil. Doğa derken o teorik var geçmiş. Özüvey evet. ilişkisi bağlılar şeyin üveydiğin denip özgü kutsanması diye bir durumum. Masallarda özgürlükler. Tabii. Ben de şimdi tam dersini yapmaya çalışacağım. Ee, i̇şte özellikle kadınlara da dolayısıyla toplumun mesaj veriyor. Eğer özü korunmazsanız yüveye kalırsınız. Yüveye kalırsanız <gülüyor> sıra çekersiniz, azı çekersiniz. Bu alanda ayı koruyun. Öze sayı çıkın. Dolayısıyla topluma sayı çıkın. Arkasında da İkileme var devleti seyir çıkın. Şimdi devleti iki türlü de düşünmek mümkün. Yani Yunan devleti ne geleceğiz orada? Yani polisi ve olarak düşünülemez sonuçta. Yani sözleşme önemli. Diyor. Yani Yunan aileye sahip çıkan derken çok yani ailesi arasında oyun o bakımdan önemli. Yunan evliliğe sahip çıkıyor. Diyor. Ana çocuk işi ana çocuk işi ismi değil. Kontrat sahip kontratı sözleşmeye sahip. Yani Yunan tam da polisi doğal bir şey olarak değil doğaya karşı bir şey olarak gördüğü için bunun sonunda geleceğim. Tam sonunda böylece tam da bu olacak. Elimizde iki ayrı medeniyet modeli var. Aslında. Daha da çok vardı da şu anda ilişkilendiren Yunan medeniyet modelinde tam anlamıyla kelimeyi biraz bükerek kullanıyorum ama üvey bir ilişki. Yani sözleşmeyle İki kişi arasında, iki ve daha çok kişi arasında buna sözleşmeyle teşekkür etmiş. Ve e, bayağı insanın ölüme karşı, ölümlülüğe karşı ve doğanın getirdiği külfetlere karşı kendi özgürlüğünün ifadesi olan bir doğaya karşı çıkış. Klasik Yunan. Beşinci yüzyıl. yüzyıl. Stoaya falan geldiğimizde, yani aradan 150-200 yıl geçtiğinde İşin öyle o. herkesin birbirini boğaz davaya başladı. Görüyor ve işte biz doğayla uyumlu yaşamalıyız. Mikrokozmla makrokozm uygun olmalı. Zaten devlette bizim babamız ailede toplum dediğimiz şeyde ailenin geniş bir versiyonu biz doğayla daha uygun, uyumlu bir halde yaşamalıyız diye ikinci bir medeniyet modeli çıkıyor ve o zaman işte toplumsallaşmayı insanın doğallarının bir ifadesi olarak görüyoruz Bu Handehoff, of ne bilmem ne Paul, kitap karıştırdım bu üvey akrabalık meselesi için. Harikaydı yani. Modern mitoloji bu kadar iyi olabilir. Tam bilim kisvesi altında nasıl mitoloji yapıldığının müthiş bir örneğiydi. Şey yazıyor resmen. Aslında tabi bu üvey anne düşmanlarının masallardaki gerçekçi bir temeli de var. O yüzden bu kadar yaygın duyuyorlar. Sen meselesi. Elbette öz anne, kendi genlerini savunmak için elinden geleni yapıyor. Üvey içinde üvey kızı kendi genlerine karşı bir düşman olduğu için zaten öz annelerin iyi davranması ve kötü davranmasıdır ve bu kendi çıkarlarına biyolojik çıkarlarına uygundur. <gülüyor> Dolayısıyla insan özü gereği veye düşmandır diye yani tam anahtarınıza geldik. Bir de bencil gen adı altında Yunan mitolojisinin en iyi katmanı yutturulmaya var çalışılıyor. Peki kız evlat, öz kız evlat, eşle ilişkide rakip olarak aynı zamanda sembolize edilebiliyor noktada. Evet, hey, biz öyle söylüyoruz. Öz kız evlat. Hangi meseleni düşündüğünüz? Yani. Yani, gerçekten böyle şeyler biliyorum da, evet. biliyim. Öz anne ile öz kız arasında evet. erkek için rekabet. Baba. İskanizmi. Yani, <gülüyor> <çıkıyor. gülüyor> Gerçek <gülüyor> hayatta var böyle şeyler? Tabii ki. İskanizim okuduğu şeylerde var ama masallarda yok. Hep masal döktüm. Ya bir de şuna döndüremem bu fazla gelecektir. Yani bunu ayrıca konuşmak. Nasıl bu kadar net ayrılabiliriz? Üvey olmayı. Az önce sözünü ettiğim şey de Nasıl buydu ayıramayın? mesela. Ee, özün yani. özül, üvey tutulması, üvey kılınması aslında bununla çok özleşen bir şey. Ve şu anda e, yani psikomikoloji başlığı altında incelediğimiz için böyle tasvip etme ihtiyacı var hayır, hayır. Şöyle. Özü üveyleştirmesi şöyle durumlarda karşımıza çıkıyor gerçekten, gerçek hayatta. Bu son yıllarda çok sık konuştunuz. Bir aile hı, Aile Terapileri. Aile Terapileri yaptığımız bir panelde babaların kızları üzerine bir paneli ve orada çok sık bu tema altında çok sık karşımıza çıkan şeyler bu ama bizi bayağı uzaklaştır konudan ama şöyle bir şey çok sık karşımıza çıkıyor. 1960 sonrası modern diyeceğimiz ailelerde baba çoğu zaman oğlunu değil kızını seçiyor varis olarak. Yani Atenen modern benziyor babasının kızı olan figürler çıkıyor. Yani babayla identifikasyon kurup, identifikasyon meselesi alıp, yine de kadın cinselkinliği kimliği eline ama tam orgazmik ama değil, bir kadın kız çocuk gelişmesi modeliyle bahsedebileceğimiz kadar veri var. ve Bu kız çocuklarının hayatında sahiden annelerin onları üveyleştirme riski olduğunu görüyor Evet böyle bir şey var. Ama buradaki üveyleştirme e, tam da onu babaya terk etme ve sevgisini esirgeme şeklinde. E, masallarda karşımızda çıkan, eziyet eden anne değil. Yani kaynağını preodipal fantezilerde bulan ve daha sonra işte çivilik sandığa koyup al, kızgın yağda kaynatarak öldürülen üvey anneden bahsetmiyoruz burada. Sevgisini çeken anneden. Kızını terk eden sevgisiniz. Birinci versiyonunu yok sayıyor. İşte. Yani masalın ilk basımını yok saymak ve şey üzerinde masalın ilk basımını yok saymıyor. Masalın ilk basımında üvey anne diye bahsedilen anneden anne diye bahsediliyor. Onu kütü, masalların kötü annesiyle sevgisini çeken modern anne aynı anne değil Öyle mi? Çünkü sevgisini çöken modern anne daha ziyade o çatışma başladıktan sonra, babaya devreye girdikten sonra karşımıza çıkan, tavrını orada koyan Oysa masallarda karşımıza çıkan kötü anne daha ziyade eksipotez, ipoteze göre yaratıldı. Kaynağını bebeğin fantezilerinde bulan, e, kendisini aç bırakan, soğuğa atan, e, bebek soğukta kaldığı zaman karabiberler söndü diye düşünmüyor. O cadı kadın beni buna attı. Beni zındarın en derinine attı diye düşünüyor. Ateşi çıktığı zaman bunu annem yaptı. Çivileriyle saklıyor diye düşünüyor. Bu cadı anne Cleodipal bebeğin fantazmasında kaynaklanıyor. Demin dediğimiz babayla rekabet içerisinde sevgisini çeken anne tam kendi kadınlığından güvensizlik duyan kendisi ortaya yaşayıp yaklaşan ve Kızının gençliği, çocukluğu karşısında sevgisini çek, Zaten kıt olan sevgisini çeker. Ve yani bebeği, bu yaştaki bebeğin de artık dinsel dünyasının bu ilkel fantazmalar ötesine geçtiğimizi annem benim niye sevmiyor? Yaşıp kendi dişiliğini öldürmek dedi ki. Yani dedi, kendi orgazmik potansiyelini öldürmek, pasif hazlardan vazgeçmek, biraz erkeksileşmek. Bu ille de boy olmak değil ama mahallenin en iyi CEO'su olmak, yönetim <Gülüyor> başkanı olmak ee, şeklinde tezahür ediyor. Benim gördüğüm kadar şimdi. Bambaşka bir anlam. Anladım, anladım. Takip edebiliriz mi buradaki tartışmayı? Bizden çok modern bir dünyaya geçtik. Bu salonda çok fazla babasının kızı olduğunu eminim. Bu. <gülüyor> bir çocuk annesi veya babasdan kaldığı zaman o anneye babaya bir kim diyor tabi yani ben tehlikeliyim ben abarttım dolayısıyla. Sonra gelen yeni o annen baban yeni gelen kişi e, kişiler arasında bir problem olmasın diye o benim annem gelmeye geldi orada tehlikelicek o figüre işi Amerika ileriye. Önceki annesine duyduğu rakip yeni annesine çıkarıyor. <gülüyor> Evet, Haklısınız. Şey. Doğru. Şu Erden'den bahsettiniz. Daha gelemedim oraya. ama Aradan <gülüyor> <o değilim. gülüyor> bir sonraki şey var. Şimdi hani eş kalbi veya boşanma sonrası yeniden evlenip için hani çocuğun baba veya anne eksikliği hissetmesin. Hani ben yeni birisi de evlenin beraber işim diye insan mı? Ya da hani böyle öyle ben çiğnesin, ben hani boşanmışım gibi mi? Anneden bahsediyoruz babadan. Her an anne bahsediyoruz. Çok farklı. Sonra, ben çocuğuma yeterim diyecek bir anne kadar işgal edici bir başka varlık düşünelim. Sonra çocuğun <gülüyor> özgürünün yüzünü, yüzünü görmesin diye bir insan var. Hangisi daha evderdi? Annenin ben yani iki adım geriden başlayabilir miyim soruyor. Deminden beri anne-kız ilişkisi en östel ilişki de değil. Tabi de oğlanıdır. Neden? Çünkü oğlan gelişirken babaya asılarak zaten anneden kopmak, hani oğlan olmak demek zaten anneden kopmak uğruna e, kamter içinde bir mücadeleden geçmiş olmak. Zaten anatominiz ve toplum elbirliği edip anne-çocuk dediğimiz o ilişkiyi koparmak için elinden geleni yapıyor erkek olmak denen sürecin çok önemli bir kısmı anne ile kurulan ilişkiden kurtulmak. Şimdi annenin yeterliliği burada tam aslında veyliğin niye bir yerden veyliği kısma geleceğiz oğlanın şansı tam da annenin yetersiz olduğunu gördüğü noktada başını çevire, gözünü çevirebileceği başka bir evime olması. Onu dünyaya, tarihe, sokağa atacak, git oğlum, oyna diyecek birinin olması. Git, başını çevire, kalk, düş, kalk diyecek birinin olması. Yani o kompleksi zaten annenin yetersizliğinin keşfiyle var. Yani bir şekilde ebeveynin yetersizliğini idrak etmemiz gerekiyor. Burada da annenin yetersizliğini idrak etmediğimiz sürece büyümeye ikna edilemeyiz. Peter Pan olarak kalırız, masal dünyasında kalırız. Bir de anne kendisi bu role soyunursa, ben yeterim yanılsamasını anne yaratmaya çalışırsa bu olur. O yüzden benim iyi ana baba tarifi verirken iyi anne kocasını seven annedir. Yani bu çocuğuyla zaten doğal olarak e, kurmaya yatkın olduğu, çünkü iyi annelik bir anlamda çocukla e, mükemmel bir ilişki kurmayı denemek, sonra vakti geldiğinde onu da kırmayı kırma işini kolaylaştırmaktır. O yüzden e, iyi anne o ikili ilişkiye, üçüncü figürü Edebinle davet eden, onu sevgiyle davet eden, bak ben bu adamı seviyorum, sen de serv, iyidir, sokak iyidir, bu adamın temsil o gidip bize ekmek getiriyor, diyen annedir. Ve eşini de kaybettiyse, bu dünya kahretsin, bizi eşsiz bıraktı ama birbirimize yeteriz. Biz mükemmel bir adayız, dünya kötü diye çocuk yetiştirmeye kalkarsa bir anne, hiç koka yapacak bir film daha çıkar baba. Sabah filmine, Psycho filmine gönderdi. Kina Şimdi o zaman da işte üveylik devreye geliyor. Tamam üveylik herhalde. Yapmasına şimdilik etmiyoruz. <gülüyor> yani demin sözünü ettiğim bir doğa dediğim bir yer vardı ya, kadınlar için bu doğa zaten çocukla sembiyotik bir ilişki kurma yönündedir. Biz bir şekilde, iki tane medeniyet modelimiz var demiş. Yunanlar'da çok net bir şekilde doğamıza aykırı davrandığımız noktada erdemli olmaya başlıyoruz. Ve ben Hüseyi bu şekilde savunmak aslında tam Yunanlı gibi davranıyor. Ne zaman ki kadın çocuğuyla olan zaten vurmaya yatkın oldu. Bütün doğasının onu yönlendirdiği ikili ilişkiyi dışında bir şey yapmaya kalkışırsa kendi insaniyeti doğrultusunda bir şey yapmaya kalkışırsa Erdem orada doğar demeye çalışıyoruz. Yani erkeği o ikili ilişkinin içine davet ettiği noktada kurtarıyor. <gülüyor> e, aksi takla zaten her iki ebeveyn çocuklarına kendi doğaları gereği, erkek bile kendi uzantıları olarak bakmaya çok yatkın olacaklar. Üveylik konumu bu ebeveyn narsizmine karşı çekilmiş çok iyi bir set olabilir. Benim uzantım olmayan birine ben ana babalık yapacağım. Aden erkek aslında yani ana babaların çocuklara e, mekten neredeyse kaçınamayacakları kötülüklere karşı bir e, emniyetçi baba olarak iş görebilir. Güvenlik, temelisinden. Daha durumumuz kaç? Burada <gülüyor> var. Sen bana iş mal edeceksin. <gülüyor> Şimdi bir şey daha söylersem ben bu konuşmayı niye yapıyorum hakkında Bir şey daha söylersem belki birçok şey açıklamam. Daha çok daha kavuşacaklar. <gülüyor> İki senede bir Işık Savaşı sen bazımlar Benden ışık öldüğünden beri bu sen bazımlardan biri için bir şey yapmam isteniyordu. Ben hala yapmadım. Geçen Mayıs'ta yine dedi istediler benden ve bu da savaşıyor Şimdi bu so benim baba. Zamanda iyi bir psikiyatristti. Yani, Heron. Işık Savaşı da onun üçüncü karısı. Bana hiç anilik etmedi Işık Savaşı. Yani yaşımız için tamamen birinde bambaşka bir Artık Antik Amerika boyunca meslek konuşmayı çok severdi. Bu da savaşlar onun ikinci eşinden olan karısı. Onun yaşı tutuyordu. Işık Arda onun hayatında çok önemli bir rol oynamıştı. Bir şekilde geçirdiği yalpalamaları. Bu da başa çıkmak için bir sonunda bu da ile birlikte Işık Savaşı sempozyumu için yapabileceğimiz ikimizin birlikte yapabileceği en iyi şey üveylik üzerine bir şey yapmak. Olur diye düşünmüştüm. Bunu tabi çoğaltabilirim yani. Ben de üvey babaymış. Üstü Savaşı'da büyümedim. Annem 2 yaşında o zamanlar daha 22 yaşında olan Üstü Savaşı'nın iyi bir baba olamayacağına karar verip başka biriyle eklendi. Ben yıllarca baba diyor üvey babama dedim babama Yusuf Baba dedim. Hayatta birçok şehrin çok en derinden borçlu olduğum insanın, üvey babam olduğunu Böylelikle bu gudayla ben elimizde çok zengin bir üveylik koleksiyonu olarak aslında üveylere olan borcumuzu ödemek için böyle bir şey. Bu da benim on bana böyle bir teklif gelince, gelecek Mayıs'ta bu birlikte bir panel yapacağız. İlk provasını burada yaparım diye düşünmüştüm. Sizi böyle bir e, deneye Tabii ki, <gülüyor> ama bir yandan da üyelik Erdem de derken ne tür bir şükranla benim nelerden korundum ve neler sunuldu bana dair bir şey anlatmaya çalışıyorum aslında. Bunun arkasında böyle bir kişisel hikaye var. Yani öz babamla biz 17 yaşında sıkılık avgı ettik. Doktor olmazsan e, sana verdiği fotoğraf mayasını geri aldık. <gülüyor> Ben de sen bana bunu diyorsan sen de benim babam değilsin. Zaten seni babalıktan reddediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir, bir işlemde oldu. Bu tam babam olayısında çok beklenen bir, bir şey değil mi? Ama yani bunu diyen Yusuf savaşıyordu. İşte 10 yıldır hasta da bir gördüğüm bir adamdı. Babam yan başında duruyordu ne istersen ama arkamdayım. Güneyim adam. <gülüyor> Sempozyum Ankara'da olacak <oldu. gülüyor> Bir şey, yani, şey. olacak yani, Ben 2017'de Ben, ben de vermedim o Daha vermedim. Bu da üvey yapar. Babanız. Nasıl? Yani e, erkek açısından bakıldığında öz oğlu olduğumuz sadece üvey e, Yok canım. E, Hizmetçili mesleğin, mesleğinden olmadı. Sebebinin ne olduğunu tam tamam. tehdit itibariyle seni evlatlıktan reddetmek. Babalık tektir. Ha. Kastrasyon <gülüyor> tektir. Ve tehdit altında olmadan büyüdüğümüz o zaman. Evet, öyle bir şey oldu. Yani bunun her zaman çok iyi bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani benim mirasız memenin yani yuva çok defa dizginleyebildiği diyeceğim. Çok da dizginlememişim. Diyebilirsiniz bu eleştiride açığında ancak yani bu kadar dizginleyicilerin yüzünden Hocam Ben de bir şey söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum ama bence bir bunun devamı olarak ben biraz da sizden şebeklerdim. Ee, i̇nsan neden duymuyor? Çünkü bize öyle büyük zincirler tutuyor ki tutsa az. Öndeki beyefendi boşanmış kişiden bahsederken ben Urfa kültüründen gelmiş biri olarak bunu Urfa'da hayal bile edemem. Yani boşanmış kişinin dağıtlarından çocuklarından yeni bir aile tahayyülünü bile Urfa'da olarak mahseder Urfa'yı. Veya sebefendinin <gülüyor> bahsettiği biz öyle bir kültürümüz var ki sana selam durmayan kuşun yuvasını yıkarım diyoruz. Şimdi sen gel de bir İsveçli gibi boşanmış eşime ben doğum gününde çiçek yollayayım. Karabasanlar görürüm. Bu konuda da devamı yönünde de aslında ben onları bilmemek için gelmiştim. Yarış seçiminde kurtayım onun için bir, bir bela böyle bizi alıp geldim. Aramış eşyalar için. Sadece o değil, yani o bizi saran dört yönden bilmiyor insan dediniz ya. Özümüze üzücü. isyan etti. <gülüyor> tamam buradan çok ama olur ben. Özümüzde isyan etmenin ne kadar büyük bir yerden olduğu hakkında çok konuşmaya hazırım. Yani birazcık ee, bu konuşmanın varacağı doğrultulardan biri de mitoloji. İzim kuşak. Yani akılcılığın girdiği çıkmaz karşısında mitolojilere, masallara falan geri dönmekten çok feyiz aldı. kendisi bilinçaltına hani Bir yandan bilinçaltının üzerine hakimiyet kurma eğilimi vardı ama bir yandan oradan beslenmek, oradan aklı aşan bir hakikat. <gülüyor> Bulma yönünde bir eğilim vardı. Aslında bu dünkü konuşmamda yaptığım da yani akılcılığın da sonunda bir özgürleşme projesi olduğunu ve bu özgürleşmenin veleşme anlamına da geldiğini çok da unutmasak, yani de karşı verecek yani kazanılan zafer çok da yabana atılacak bir zafer değildi. Demek istiyordum. Çok Erdemli toplumun öz evli öyle dışına yasmasından mı kaynaklandık? şimdi onun, onun nereye gittiğimde bildiğimiz için yani şey demek isterim aslında yani toplumu doğal bir fenomen olarak görmenin gideceği yerler var mitolojik bir ya aslında o işte özümüze yabancı da bizim bize selam durmayan kuşlar yani ben Stavzonlu'yu kanun konumuzu mahke borgu falan. Bir öyle bir e, kendi varlığımızı mitolojize etmek. Var. Diğer yandan kendi varlığının yalnızca tanımlanabilerek akli olarak tanımlanabilerek sınırları içinde kavramak ve doğal bütün dayanaklardan yoksun olarak kendimizi doğal dışı düşünmeye var bunu varacağı yer ne olur bir yani Atina demokrasisinde buraya vardı. Fransız devrimi de buraya vardı. Rus devriminin oraya varacak kadar yaşamadı. Ama eşiğindeydi orası da. Yani Stalin'in oraya dönmesini engelledi. Dolayısıyla aklın kendi başına bir bir arada yaşama zemini oluşturabileceğini mutlak üveyliği diye Şimdi bu kavramları iyice canına okuduk. İyice metaforize ettik ama e, kendi başına bile ortak yaşama zemini kurabileceğin de değil. Zaten o sezgiden ötürü işte 1920'lerde olsun, 1970'lerde olsun bir bütün insan bilimleri camiasında bir hani şamanizme ilgi duyalım e, bizim dışımızdaki anlama bilmen içindeydi. Bilme, sezgi'ye falan ilgi duyalım diye bir şey oldu. Galiba bir, yani hegenci gibi konuşacağım şimdi ama galiba bir üçüncü imkanı yaratmamız gerekiyor. İkisinden de sahip. İkisini bir başka bugüne kadar denenmemiş bir şekilde. Aslında bir cevabı var. Bunun bir kavram kullanabiliriz. Daha güzel oyun oynamak lazım. Yani, Kendimiz, yani kendi sahiciliğimizin karşısında bak doğanın sahiciliğinin Karşısına bir başka sahiçilik olarak kendi bencilliğimizi dikmektense doğayla oynanacak daha iyi bir oyun. <Gülüyor> Yani hiçbir şey bu kadar yani ne bilimin ne mitolojinin vaaz ettiği kadar ciddi almamalı. Tuzlaşma oluyor. On <gülüyor> hmm. ciddi söylüyorum uzlaşma çünkü yine bazı hakikat iddialarını gizli bırakır yani geçicidir. Bir feragat gerektirir, fedakarlık gerektirir. Onun bedelini insana götürür. sonra kendisi değilse başkası. Yani uzlaşma tehlikeli bir demek. Daha statik bir de sanki. Yani oyun daha dinamik bir çağır. Ocakta o, şu doğayla daha iyi oynamak deyince gerçekten kafamda da çok eşleşti. Evlat edinmek isteyen çiftler, Hı? evlat edinen ya da evlat edinmek isteyen çiftler. Şimdi, durdurabilir <gülüyor> miyiz? Şimdi yani, en büyük bizim lise düzeyindeki bir aydın söylemimizin en büyük yalanlarından biri Batı medeniyetinin Yunan medeniyeti üzerine kurulu yalan, Roma yalanı. Yunan'daydı. Yunan büyük bir iflasla sona erdi. Atina bütün Yunan siteleri birbirlerine girdiler. Büyük İskender'de bir bok yemediler. Herkes birini boğazlıyordu. Romalılar geldiler dedi. Bunlara hayranız. Biz bazı şeyleri doğru yapmışlar. Bazı şeyleri hiç doğru yapmamışlar. Tabii ki şu secerli denen meseleye biz hiç girmeyelim. Demişler. Sonra stoğal diye hani makul bir felsefe geliştirdi demişler. Bunlar düşünce düzeyindeki şeyler. Yunan'da saltanat devri nasıl gidiyor? İlk İmparator Augustus. Kim ikinci İmparator? Tiberius. Avustus'un evlat edilmeyi. Roma, aile ve miras sisteminde veraset inanılmaz derecede. Varis edilme, varis varislerini evlat edinme yoluyla seçmek son derece merkezi oynuyor. Dolayısıyla aslında üveylikle bir arada düşünülmesi gereken ve romanın bu kadar kalıcı olabilmesini mümkün kılan şeylerden biri tam da bu e, akrabalık ilişki, kan bağıyla oynaması. Hadriya Rus'ta örmek. Hepsi öyle yani. küçücük yıla kadar hepsi öyle. Şimdi kötü bir örnek vereceğim ama bu kan bağıyla oynama meselesi. Bugüne kadar var mı? Mafya dediğimiz galbağları, aile bağlarıyla oynamak mafya kadar güçlü örgütleri de ayakta tutan. Işte gerçek kan bağağı evlat edilme üzerinden kurulardır. Tam da oyun üzerine. Yani bu akrabalık ilişkileriyle oyun oluşturuyorlar. Yani mafya örneği eminim hepimiz irkitti ama her şey iyiye ve kötüye kullanabilirdi diye çıkabiliriz. Ama çok kalıcı bir oyuna açık bir alan olduğunu göstermek oktan gerçekten evlat edilme. Yani dün çalışırken evlat edilmeyen yani Roma'yı ne kadar katayım diye çok düşündüm evlat edinmeyi Yani, bu, yani bir külkelisi ve bir Orestes'ten ne hale getirdiğimi gördüğünüz ortalığı. Bir de hani Romalıları katsaydım. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz, ağzınıza sağlık. Ben çok, çok şey, şey öğrendim. Ben çok şey öğrendim. Çok şey öğrendim. Çok, çok teşekkür, ederim. Ederim. Çok çok teşekkür, ediyoruz. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Ağzımızda da bir